Seher vakti bülbüller, ne de güzel öterler Seher vakti bülbüller, ne de güzel öterler Açınca tüm çiçekler, birlikte zikrederler Açınca tüm çiçekler, birlikte zikrederler Aman Allah illallah, dertlere derman Allah Gönüle şifa verer, La ilahe illallah Akşam olur giderler, boyun büker çiçekler Akşam olur giderler, boyun büker çiçekler kim bilir ne söylerler feryade der bülbüller kim bilir ne söylerler feryade der bülbüller aman Allah illallah dertlere derman Allah gönüle şifa veren layina Dertler, yine de şükre ederler da bütün dertler yine de şükre ederler salatü selam söylerler beytullah'a giderler salatü selam söylerler beytullah'a giderler aman Allah إلا Dertlere derman Allah Gönüle şifa